să-nspuni nai coc când săvii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 Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Evet, beri yanındasınız. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Muammer Ketancıoğlu konuşmaya başladı Tuna'nın beri yanında. Aslında geçen hafta bugün bir misafirimiz olduğunu söylemiştim. Ee, misafirimizin bir engeli çıktığı sevgili Evren Hacıoğlu. Önümüzdeki yarşamba bizde olacak. Her şey yolunda giderse. Eee... Aslında isabet de oldu. Geçtiğimiz pazar büyük şarkıcı, dünyaya mal olmuş. Ee, Makedonya'nın yetiştirdiği en bilinen, en tanınan müzisyenlerden, şarkıcılardan biri olan, e, yalnız müzik yönüyle değil, e, toplumsal dönüşüme e, katkı amaçlayan, aktivist tutumuyla da öne çıkan sevgili Esma Recepova aramızdan ayrıldı geçtiğimiz pazar günü. E, açıkladığı da buna gerekli önemi verdi zaten. E, hemen ertesi günü Esma'nın sesini duyduk burada. Şimdi e, 21 yıllık Tuna'nın beriyanı olarak tabii Esma'nın, Esma Baba'nın Esma e, kaybına sessiz kalamazdım ve yine Tuna'nın yanına yakışan bir şekilde özel bir program. E, başka hiçbir yerde kolay kolay yamayacağınız Hani meraklı meraklıları bilir Tabii ki ee, Ayrıca da çeşitli göndermeler yaparak e, şarkıların e, arka planlarına dair bir takım bilgiler de aktararak size e, bir program yapmaya çalışacağım bugün e, bayağı bir malzeme ile geldim Umarım hepsini çalabiliriz e, Aslında Makedon halk şarkısı meşhur bir Makedon halk e, ağıtından uyarlanan bir e, şarkıyla, bir ağıtla başladık. En meşhur e, ağıtlarından, şarkılarından biri bu. Ve e, 1960'larda yapılmış bir kayıt. Hep e, söylerler, ben de söyleyeyim. E, kariyerindeki en önemli destekçisi, yine büyük büzisyen e, Stevo Dedosievski Orkestrası çalıp söyledi. Kendisi e, bildiğim kadarıyla akordiyoncu. Ama her zaman çok seçkin e, müzisyenlerle çalışmış. Roman müzisyenlerle çalışmış. E, yalnız roman müziği değil. E, Makedon müziği, e, Sırp müziği de icra etmiş bir e, müzisyen. Hatta o misyonu e, öldükten sonra da e, karısı Esma sürdürdü. Ve e, ensemble teodosu eski ...günümüze kadar... E, ...varlığını sürdürdü. Evet, evlendi dedik. E, 1943 doğumlu... ...Esma Recep Baba... ...1957'de sahneye çıkmaya başlamış... ...ve çok da zaman geçmeden... ...ilk... E, ...45'liğini yapmış. Yaptı yapılı da... E, ...yani sahne hayatını şöyle bir... E, ...toparlarsak... ...hemen Ömer abi gibi... ...hızlı bir hesap yapalım. E, 59 yıl sanede kalmış Esma... ...yakın zamana kadar da... E, ...konserler verdiğini biliyoruz... E, ...Türkiye Televizyonları... ...Türkiye Dinleyicisi... E, ...özellikle 90'lı yıllardan sonra... ...adım adım artan bir... E, ...sevgiyle... ...sıcaklıkla kucakladılar... ...Türkiye'de çok konser verdi... E, ...yan yana olduğumuz... ...iki etkinlik oldu... E, ...daha doğrusu iz, izleyici olarak... ...katıldım o etkinliklere ve... E, ...kendisiyle... Tanıştım, ee, o koca cüssesiyle e, yanımda durdu fotoğraf için. Evet, Ağıt'la başladık dedik. Ee, şimdi yine aynı albümden e, The Cipsy Queen, Çingenelerin e, Kraliçesi albümünden ki bu Türkiye'de de yayınlandı, Yeni Dünya Müzik tarafından. E, bir şarkı daha dinleyeceğiz. Ee, ve devam edeceğiz. <Gülüyor> Evet, Esma'nın meşhur ettiği e, dünyaca tanınan bir roman şarkısı dinlettim sizlere. Hatta yıllar sonra Cipsy e, Magic adlı bir film çekildi Makedonya'da 2000'li yıllarda. O filmin de e, en çok tekrar edilen, terönlüm edilen e, şarkılarından biri oldu bu. E, şimdi Makedonca bir şarkımız var. Yine aynı albümden aslında... Çok albüm var ee, Yaklaşık Yani yüzden fazla 45'lik 20 tane de e, Albüm Bunların içinde playler var, cd'ler var Bir sürü derleme var ee, Tabii Esma bir star Star olduğu için e, Mükerrer Durumlar çok fazla var Yani aynı şarkı birçok albümde e, Çay Şukarı'ya gibi Bugün tabii ki çalmayacağım onu Birçok albümde tekrar eden parçalar var. Ama sonuçta star olduğunuz zaman böyle şeyler yapılıyor. Evet bu şarkı yalnız Makedonya'da değil, Sırbistan'da özellikle de Vranya şehrinde çok sevilen, çok söylenen bir şarkı. 60'ların başından, 1963 Üsküp Tefremi'nden önce olduğunu anlıyoruz. Çünkü bu bir düet. Blagoj Petrov birlikte e, söylüyor. E, bir erkek kız... diyaloğu Blago Petrov çok önemli bir şarkıcı. E, 63'te... ...Üsküp depreminde e, aramızdan ayrıldı. E, lakabı da... ...Karagülle'dir. Artık muhtemelen... ...şişman bir insan. E, Karagülle... ...önemli bir e, şarkıcı... ...dediğim gibi ve e, ilginç bir detay... ...anlatayım size... Makedon Körler Birliği onun adına e, Karagül'le ses ve e, virtüözite çalgı yarışması düzenliyor. At, muhtemelen 1970'lerden beri Bendenizli'de 1997'de katıldıydım o e, yarışmaya. izleyici olarak tabii ki. Plagoy, Plagoy Petrov'la birlikte Esmaracı Baba'yı dinliyoruz. E, çok e, bilinen geneliksel bir Makedon halk şarkısı. Va kuno de Oh yeah. Saray kuça samodalı Evet, ölümünün ardından Esma babayı anıyoruz. Ee, karışık bir aile. Kökenlerinde Yahudilik de var, Romanlık da var tabii ki. Ee, güç koşullarda büyümüş Esma baba. Babası e, davul çalıyormuş düğünlerde ama aynı zamanda e, para yetmediği için başka işler de yapıyormuş. Boy, boyacılık falan gibi, <gülüyor> ayakkabı boyacılığı gibi. E, 14 yaşında abisi onu bir e, Çingene derneğine götürmüş ve tabii ki hemen dikkat çekmiş Esma. Ardından e, orada çalıştıkları Stavu Teodosievski e, fark etmiş Esma'yı ve hem e, müzisyen olarak hem de eş olarak e, yanına almış. Ondan sonra da artık ...Esma... ...esmeye başlamış... ...ve hiçbir zaman... E, ...geri durmamış Esma... ...sürekli bir şeyler üretmiş... ...sürekli albümler yapmış, kayıtlar yapmış... E, ...özellikle... Yugoslavya'nın <gülüyor> ...çözülmesinden sonra, 90'lardan sonra... ...dünya açılımı... ...iyice e, artmış ve... ...dediğim gibi Türkiye... ...belki konser verdiği... ...en çok konser verdiği ülkelerin... ...başında geliyor... ...çünkü... Sonuçta batıda verilen konserlerde Esma'nın müziği egzotik, biraz oryantal, e, yepyeni, şaşırtıcı e, ve çok güçlü bir müzik olarak değerlendiriliyor. Ama Türkiye'de e, sonuçta Balkan coğrafyasında her şey birbirine girdiği için hayatın bir parçası olarak, e, aynı zamanda Türk müziğinin, Türk geleneğinin de bir parçası olarak kabul edilip, e, bağıra basıldı. Birçok e, ortak çalışmalar yaptı. Türkiye'de müzisyenlerle, gruplarla. E, ortak konserler yapıldı. E, i̇yi Türkçe bilmez e, Esma Recepoba. Fakat tabii Türkçe şarkılar da söylüyor. E, aynı zamanda Stavot Eudostevski e, vefat ettikten sonra bir e, vakıf kuruyor ve hem ee, roman çocuklarına burslar veriyor. Hem de yine roman çocuklarının oluşturduğu artık e, nesilden nesile e, eleman değiştiren ama e, misyonunu koruyan ansambul Teodosiyerski e, ortaya çıkmış oldu. E, pek çok çocuğu olduğunu söyler kendisi. Onlar benim evletlerim der. Böyle bir e, hani e, dilim ...dilime varmıyor. Hayır kelimesi, hayır işleri yapıyor... ...falan filan. O tabi... ...o günümüzün e, çok... ...ne diyelim... ...muteber sözcüklerinden biri. Bu tip e, toplumsal... ...duyarlılık projelerine her zaman... ...destek vermiş. Zaten... E, ...birçok parasız konser de yapmış. Gelirleri çeşitli konularda... E, ...ihtiyaç duyan insanlara... E, ...verilsin diye. Şimdi... ...Türkiye ile bağlantılı iki parçamız var. Ee, birincisi... ...ni tanıyacaksınız filmlerden. Fakat bunun... E, ...ben Türkçesinin sonra yapıldığını düşünüyorum. Yine de... E, ...hani koleksiyoncu olmak lazım. O yılları çok iyi bilmek lazım. E, yani dünyanın her tarafında... ...güçlü melodileri alıp... ...hemen e, söz yazıp... ...adapte etmek... E, işte kayıt teknolojisi çıktıktan sonra moda olmuş. Bugün de böyle. Yani bugünün farkı, besteciler varsa eğer e, yazılıyor. Eskiden o da yapılmıyordu. E, böyle bir fark var. E, bence birinci parça, ilk dinleyeceğimiz parça, e, önce Esma tarafından söylendi, sonra Türkçe'ye uyarlandı. E, i̇kinci parça doğrudan, e, Balkanlarda çok sevilen, çok yaygın olarak okunan ve e, farklı sözlerle ...farklı versiyonları olan... ...meşhur bir... E, geleneksel türkümüz... ...zaten tanıyacaksınız. Aa! Elinde, ben çıkmışım kapıya karal delinde Ne güzelliler, kovarda çoğlar Ben çıkmışım kapıya karal delinde Ne güzelliler, yalan ki çoğlar Evet, ölümünün ardından esma anıyoruz bugün, ee, keyifle, coşkuyla anıyoruz ama birileri çıkıp düşünebilir bu programı dinleyen veya sonradan dinleyecek olan ee, dünyada ve memlekette neler oluyor, farkında değil misin diye düşünebilir. Tabii ki farkındayım, cumartesiden beri yine yeni bir dalga, e, üzüntü. Üstümüze çöktü. Ama aslında her gün dünyanın her tarafında insanlar ölüyor. İnsanlar e, savaş yüzünden ölüyor. İnsanlar doğal olarak tabii ki ölecekler. Ama e, savaş için, e, savaş içinde ölmek, insan tarafından öldürülmek bence e, her zaman e, karşı çıkılması gereken bir durum. Ve e, aynı zamanda da ...haksızlıklar, adaletsizlikler... ...yine hepimizin... ...karşı çıkmakla görevli, sorumlu olduğumuz... E, ...konular... ...bu konuları unutmuş değiliz... E, ...haberiniz olsun... E, ...ama 24 saatte... E, ...herhalde... ...ağıt... ...ya da... E, üzünlü parçalar çalmamız... ...pek de kolay değil... Evet ...arkasından... Bir e, uzun hava gelecek. Makedonca bir şarkı yine Esma'nın sesinden. E, bu yeni dönem bir kayıt. Şu ana kadar ensemble Teodosievski. Yani ensemble Teodosievski'nin Stevo Teodosievski'nin de bulunduğu e, ilk hali eşlik etti. E, Esma Recep Baba'ya Bundan sonra e, daha yeni dönem kayıtlara geçtik. Onlardan biri acapella bir şarkı çok meşhur bir ağır hava Makedonca ve yine Esma'yı dinliyoruz. Makedonca <Sessizlik> Na na na, provi kna si eva, Nikola. Provi si eva, Nikola. Nina, oh, ti klikova Nasi <Sings> te Vaši te Gan Nasi te Čičovi Brezi Bi voli Evet Esma'yı dinliyoruz. Şimdi e, bir sürprizim var size. Abrahamce diyeceğimiz Sparkan adı. Önce Esma'dan dinleyeceğiz. ...bir bölümünü parçanın... ...ondan sonra da... E, ...tabii ki... ...Balkan müziği icra eden bir... E, ...müzisyen olarak... ...Banmer ve Balkan yolculuğu da bir... E, ...aynı şarkıyı... ...yorumlayacak... E, ...esmanın yorumunun yarısını çalacağım... E, ...bu da... E, ...benim tasarrufum olsun... E, ...esmadan sonra... ...Balkan yolculuğu çalarken solistimiz... E, ...Selda Koçak... E, ...Uzuntaş... Evet, Önce Esma'dan sonra da bizden Abre Ramçe'yi dinliyoruz. Ramçe bildiğiniz Ramazan'dan geliyor. Ee, Makedonya'da romanların birçoğu e, Müslümanlığı kabul ettiği için hatta Hristiyan romanlarda Türk isimleri koyabiliyorlar. Dolayısıyla e, Türk isimlerinin geçtiği çok fazla şarkı var. Hatta e, Çal Çal Selahattin Kırnatanı diye başka bir şarkısı da var. Onu ben seçmedim bugün. Ama şimdi Abre Ramçe'yi dinliyoruz. Önce Esma'dan sonra bizden. Evet. 2012'de Cemal Eşitrey'de e, 11 Mayıs Cem, Cemal Eşitrey konserinden bir kayıt dinlettim size. ama Meşhur Abre Ramçe şarkısını önce Esma'dan sonra da kendimizden dinletmiş olduk. Şimdi yine e, Türkçesi ve Roman dilindeki versiyonu olan e, bir parçamız var. Önce Romancasını, roman dilinde olanı dinleteceğim. Bu da muhtemelen e, Türkçeden alınmıştır diye düşünüyorum. Çünkü e, daha sonra size 50'li yıllardan Türkçe versiyonunu dinleteceğim. E, Türkçe versiyonun adı Edirne'nin Boyacıları. E, benzer bir konuda roman dilinde söylenen parçalar. Önce Esma'dan dinliyoruz. Çeviri ve Evet şimdi de Türkçe versiyonunu dinleyeceğiz. 1950'lerde Şen Kardeşler adlı meşhur bir e, kız kardeş topluluğu varmış. İki kız kardeş bunlar. E, Cemal Ünlü'ye çok teşekkür ediyorum vakti zamanında bu kaydı bana ulaştırdığı için. E, plan durumu hiç iyi değil. Taş plan durumu ama yapacak bir şey yok. Çarşı'dan e, aldım pirinci. Edirne'nin boyacıları birinci. Baygınım Boyacı Sandığına vurulayım Boyacı Cilana vurulayım Boyacı Canları körde işte geçti boyacı Canları aman boyacı Boyacı fırçana vurulayım Boyacı kadifene vurulayım Boyacı cinana vurulayım Boyacı Ben sana baygınım boy yetiş kandında vurulayım boy yetiş dilana vurulayım boy yanları pırıl pırıl yanları yanları Allah'ın boyeti boyeti fırçayla vur olayım boyeti gazinle vur olayım boyeti dilana vur olayım boyeti Evet, Esma'dan nerelere geldik? Sondan bir önceki diyelim, muhtemelen e, bir parça daha çalabileceğiz. Bu dinleyeceğim şarkının da ilginç bir hikayesi var. 1950'li yıllarda e, Irak'taki Türkmen halk müziği geleneğinden bir Azeri müzisyen e, alıyor bu parçayı, çok seviyor Azerbaycan'da önce. Sonra... E, Türkçe versiyonu da karşımıza çıkıyor. Evlerinin onu önü yonca diye. Daha doğrusu Türkiye'de de söyleniyor. Arkasından e, Yunanistan versiyonu yapılıyor. Yotelidye tarafından söyleniyor. E, şimdi dinleyeceğimiz de e, Esma'nın versiyonu. E, hatta Esma iki versiyonlu kaydetmiş. İstediğim versiyonu bulamadım ama e, yine de e, diğer versiyonu elimdeydi. Ee, doğru anladıysam çadır kurdum düzemen Evet sevgili dostlar zamanımız kalmadı. Yeni bir parça çalamayacağız. Bugün Esma Recepobay'ı andık. Özel olmasına gayret ettiğim bir programla andık. Ee, ne diyelim? Toprağı bol olsun diyelim. Arkasından harika kayıtlar bıraktı. Harika bir e, sempati bıraktı. Eh, yakın çevresinden... Hakkında kötü şeyler söyleyen vardır belki de. Onu da biz bilemeyeceğiz zaten. Hiç önemi değil. Evet program sonrasında telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan 15 dakika içinde bana ulaşma şansınız var. Facebook'lardan Twitter'dan ulaşma şansınız var. Tabii ki sistemden aynı zamanda da Venmate programı kullanarak. ...tunanimberiyani.blogspot.com'dan hem bu programı hem de bundan öncekileri dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Hala e, Türkiye'den doğrudan ulaşımı mümkün değil. Devlet kapattı arşiv.org'u. Dolayısıyla e, türlü kurnazlıklarla ancak girebilirsiniz. E, önümüzdeki hafta Evren Hacıoğlu ile yapacağımız programı e, sunacağız birlikte. Haftaya kadar zamanımız geçtik. Samăi șoara marjei ne-n-sămpune n-aioc când se vii. Samăi șoara hanın beryanı Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketencoğlu <Gülüyor>